439. Konu, Saad bin Ubeit el Kari'nin hatasını telafi etmek için kaçtığı yere dönmesi. Hazreti Ömer, Saad bin Ubeit de bu zat Hazreti Peygamber'in ashabındandır. Güzel Kur'an okuduğu için ona el Kari diyorlardı. Bu isim ondan başka kimseye verilmemişti. Sen Şam'a gitmek ister misin? Müslümanlar orada azaldı. Düşman ise azgın bir şekilde saldırmaktadır. Umulur ki savaştan kaçma günahını telafi edersin, dedi. O da, hayır, Şam'a gitmem, ancak kaçtığım memlekete giderim, benim başıma bunu getiren düşmana karşı savaşırım, dedi, ve Kadisiye'ye gitti, orada şehit oldu.